Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulannlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagüle. <gülüyor> Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın bir dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın merhaba. Elimdeki kitabın adıyla hemen başlayayım. Başla. Hiç vakit kaybetmeyeyim çünkü çok güzel bir kitap. Beni çok heyecanlandıyan bir çok kitap. Kapağı çok güzel. Çok güzel. Zaten e, kapak bizim için değil mi? Hemen görür evet. görmez ikimizi de çarptı. Çünkü kapakta kocaman bir ejderha var. Ve ejderhanın sırtına binmiş bir kız var. Evet. E, kitabın adı Dağın Ay'la Buluştuğu Yer. E, Altın kitaplardan e, yakın zamanda çıktı bu kitap. E, Grace Lin tarafından yazılmış. E, Çin kökenli Amerikalı bir yazar. Eda Aksan tarafından Türkçe çevrilmiş. Kitabın içinde e, illüstrasyonlar var. Ondan da bahsedeceğim biraz sonra. E, onlar da Grace Lin'in. ...2010 yılında da Newbery Onur Ödülü'nü almış bir kitap bu. Kitabın Türkçe'ye çevrilmesine çok sevindim her şeyden önce. Yazar Çin kökenli olduğuna göre ve kapakta ejderha olduğuna göre aslında bir sürü çağrışım hemen evet. ortaya çıktı. Yani aslında elimizde bir... Çin masalı diyeceğim çok zayıf kalacak. bu bir, Yani bir masallar dizisi bir öyküler sarmalı var e, demeliyim. E, masallar dizisi derken birbiriyle ilişkili hikayeler yani tek bir kitapta, kahramanın başından mı geçiyor e, ayrı ayrı öyküler mi? Şimdi bir bu. ana kahramanımız var. E, bu ana kahramanımız Minli adında bir kız çocuğu. E, Minli hızlı düşünme anlamına geliyormuş e, bu sözcük. Ee, hakikaten de hızlı düşünen e, Gözüpek cesur e, Bir kız minli e, İşte annesi ve babasıyla e, Verimsiz dağda Yaşıyorlar verimsiz dağda böyle Çorak işte kel bir dağ e, Ama işte orada yaşayan bir grup insan var bir köy var ve e, Pirinç yetiştirerek e, Bu arada pirinç dedim ki o ne demek hiç bilmiyorum <gülüyor> neyse pirinç yetiştirerek yaşamaya çalışıyorlar ee, bu çok zor bir iş tabii ancak kendilerine yetecek kadar pirinç ne böyle diyorum ya pirinç elde edebiliyorlar ve e, işte bir evleri var e, evlerinde hani başlarına başlarını sokacak bir yerler var ve orada yaşıyorlar ama e, hayli fakirler e, babasının adı Ba ya adı değil aslında Ba Baba demek galiba hmm. emin değilim şimdi ama annesi de Ma ee, işte e, babası e, sürekli masallar anlatan bir insan ve Minli bu masallara bayılıyor. İşte Çorak Dağ şey aman Çorak Dağ diyorum. Verimsiz Dağ niçin verimsiz dağlı? 15 bin kere anlattırıyor bunu. İşte onun bir masalı var. Yani böyle tanışıyoruz Hı -hı. E, zaten işte Minli ve ailesiyle. E, verimsiz Dağ'ın nasıl verimsiz bir dağ olduğunu e, anlatıyor. İşte Yeşil e, Yeşim Ejderha varmış. O ee, işte bulutların efendisi imiş Yeşimecder ha dört tane de çocuğu varmış da işte, sarısıya vesaire ondan sonra e, bulutların efendisi olduğu için yağmuru o yağdırırmış bir gün insanları duymuş konuşurlarken ya nihayet yağmur bitti şakır şukur yağıp duruyor yani burama geldi yağmur artık falan filan diye bunun üzerine çok öfkelenmiş ve yağmur yağdırmamaya başlamış büyük bir kuraklık başlamış insanlar açlıktan sefil olmuşlar ağaçlar hayvanlar artık telef olmuşlar vesaire eee Yavruları e, Yeşim Ejderhan'ın bu duruma çok üzülmüşler ve gidip demişler ki yani hani biraz merhamet etsen hani insanlara bunu yapmasak çünkü şey yok o, o sırada daha yeryüzünde nehir yok henüz yeryüzünde hmm, nehir olmayan zor. bir dönem e, sadece Yeşim Ejderhan'ın yağdırdığı yağmurla ancak toprak beslenebiliyor e, o yüzden işte e, yavruları yalvarıyorlar ediyorlar ama annesi Nuh diyor peygamber demiyor ve e, en sonunda yavrulardan bir tanesi diyor ki bu böyle olmaz. insanların durumu çok kötü. Ben kendimi feda ediyorum ve gidip bir nehir olacağım. Diyor. Gidip bir nehir oluyor. Diğer kardeşler de nehir oluyor. Bunun üzerine Yeşimejderha yavrularını sonsuza kadar kaybettiğini düşünerek kendi gururuna, kendi öfkesine daha da beter sinirleniyor. O da kendine bir nehre çeviriyor. Ee, ve Ama siyah çünkü ruhu içinden çıkamıyor. Yani o e, öfkeyle hı hı. yaptığı için bütün işi ruhu içinde kalıyor. O da simsiyah bir su akmasına neden oluyor. Yani böyle Kötü bir su akmasına neden oluyor. Ve verimsiz dağda onun kalbi. Ha. O yüzden verimsiz dağ verimsizmiş. Eğer çocuklarından bir tanesiyle bile tekrar buluşabilecek olsa o zaman bu durum değişebilirmiş. İşte Minli babası bunu bu masalı anlatınca diyor ki e, o zaman niçin hani gidip işte öbür nehirlerin biliyorlar hangi nehirleri olduktan işte taşlarını suyundan getirip koymuyoruz. Bu verimsiz dağın taşlarından götürüp koymuyoruz. E, işte olmuyor yani o ruhu içinde kaldığı için hani o. Şey yapması gerekiyor. Diğer çocuklarla buluşmasının başka bir yol olması lazım. Çünkü onlar kendilerini feda ederek hı hı. büyük bir huzura eriştikleri için ruhları çıkıyor tabii e, şeyin içinden. İşte e, bunu nasıl başarabiliriz diye sorunca da babası diyor ki bunu işte ayın yaşlı adamına sorman gerekir. Ayın yaşlı adamı nerede? Yani hani o olmadık bir yerde başka yani. Başka bir işte, öykü. Doğrukları mi? bilmem neredeki dağda. O da başka bir masal. Yani böyle birbirine eklemlenerek... Ee, ...uzayan bir şey Bu arada annesi diyor ki... Ma, ...aslında diyor bir, bir sefer diyor benim annem anlatmıştı... ...işte bir adam gelmiş bu da, bu verimsiz dağdan taşlar almış... ...onu mürekkep taşı yapmak için götürmüş. Bu başka bir hikaye. <gülüyor> çok güzelmiş. Buradan, tabii bütün bunlar e, hep birbiriyle ilgili... ...ama okurken kitabın böyle artık sonlarına kadar... ...böyle bir sürü kopuk kopuk... ...kopuk değil aslında. Bir nedenle anlatılması <gülüyor> gereken... ...anlatılma nedeni çok net... ...ve o, dolayısıyla da e, kopuk değil. Ama... E, Kitabın sonunda bütün öykülerin bütün masalların birbiriyle nasıl güçlü bir bağları olduğunu nasıl birbirinin içine geçmiş olduğunu görünce geriye dönüp bakınca ha aslında onları o yüzden söylememiş yani kopuk kopuk dememin nedeni o. Ee, böyle bir sürü masalla örülü bir sürü öyküyle örülü işte Minnie Minnie'nin annesiyle ilgili bir problem var aslında. Annesi bir problem daha doğrusu Aha. babası işte fakir bir hayat yaşıyorlar benim deminden bir prince dediğim. Pirinçlerde or oradan yetişen türün <gülüyor> evet. adıymış <o> yok. <gülüyor> <Neyse. gülüyor> ee, i̇şte e, hani onlar yetinmeyi biliyorlar ve onunla yaşıyorlar ama annesi sürekli biz ne kadar kötü bir kaderimiz var kaderimiz de bir türlü değişmiyor bizim ne berbat bir kaderimiz var işte lanet olsun bu kader hep. Yani sürekli yani böyle başlarının etini yiyor bunların yani e, Minli de çok üzülüyor tabii bu duruma çünkü gidiyorlar çamurların yani bal işte yapışkan bir çamur onun içinde pirinç ekme pirinç ekmeye çalışıyorlar ondan sonra Princh topluyorlar çok zor onu princi pişiriyorlar yani <gülüyor> niye böyle diyorum acaba doktora gideceğim neyse <gülüyor> ee, ondan sonra işte e, Milli'de e, bir aslında bunları hep anlatmak istiyorum ama anlatayım bilmiyorum bir gün köylerine bir adam geliyor bu adam bir altın balık satıcısı altın balık satan adam. Arabasında bir sürü kavanoz var. Kavanozların içinde de o bizim hani bildiğimiz çok uçuşan böyle şey balıklar vardır ya. Japon balıkları. Japon balıkları vardır ya böyle patlak uh -huh. özünde, o Turuncu olurlar filan işte sarı olurlar. Ee, onları satan bir adam. Her kavanozda bir balık var. Minli'nin de doğduğu zaman ona armağan edilen iki tane bakır parası var. Ve ailenin tüm varlığı para olarak. E, varlığı bu. Hmm. Ee, onun dışında kendi yetiştirdikleri... Pirinçle. Bitir <gülüyor> bitki. Neyse yaşıyorlar. Ee i̇şte bir şekilde adam diyor ki işte altın balık kaderinizi değiştir vesaire. Minni de annesinin sürekli söylenmelerinden vesaire hani o değiştirmek istiyor kaderlerini. Yani tüm varlıklarının yarısını para olarak tüm varlıklarının yarısını tutup adama veriyor ve bir tane altın balık alıyor. Bu tabii başka bir krize neden oluyor. Fakat altın balık... Satan adamın başka bir hikayesi var. Daha ilginç olanı altın balığın kendisinin başka bir hikayesi var. Ha, çok güzel kitap. Biraz İnanılmaz çok keyifli. Çok çok, merak çok ettim. güzel ve bütün bunlar o yani şey hissediyorsun bu kitaplar. Şimdi Amerika'da doğup büyümüş bir yazardan bahsediyoruz ve Çin kökenli bir yazar. Ama kendisi zaten kitabın arkasında da yazıyor ki bir iki röportajını okudum ve bir tanesini de izledim. İnternette bulmak mümkün. Diyor ki ben diyor işte 11-12 yaşıma kadar diyor hani farkında bile değildim. Yani tamamen göz ardı ediyordum. Hiç umursamıyordum. Hatta e, anladığım kadarıyla Çinli, olma, yani Çinli kökenleri olmasına utanç bile e, duyduğu hmm. dönemler olmuş. Kendi kökeniyle ilgili problem yaşadığı dönemler olmuş. Ama diyor ki annem bilge bir insan olduğu için benim kitaplara düşkünlüğümü de bildiği için kütüphanemde Çin masallarından birkaç örnek Bıraktı ve ben onları okumaya başladım diyor. Tabii bunlar İngilizce'ye çevirmiş. Orijinal Çince hı hı. okumuyor. Ee, ve diyor ki o em, şeyi hissedebiliyordum diyor. Yani İngilizce'ye çevirinin ne kadar yetersiz olduğunu, ne kadar hı. kayba uğradığını, e, öykülerin bunları da hissedebilince diyor. İşte kalkmış Çin'e gitmiş, Tayvan'a gitmiş işte oraları gezmiş, dolaşmış vesaire ve e, kökenleriyle barışmış. Zaten bu başlı Öküler. başına çok evet. güzel bir, çok anlamlı bir hikaye. Yani özellikle e, bizim gibi kimlik problemleri bunalımları yaşayan toplumlar için belki Hı -hı. de örnek olabilecek bir hikaye. Ee, bunun üzerine, e, bu arada sanatla çok ilgili bir yazar Greslin. işte resim zaten bili yapmayı biliyor. Kitaptaki illüstrasyonlar da ne ona onu ait. Evet, kitaptaki illüstrasyonlar da ona ait. Başka ill illüstrasyon yaptığı kitaplar da var. Yani. ...12-13 kitap sanıyorum... E, ...illüstrasyonlarını yapmış... ...ayrıca yazdığı romanlar var vesaire... ...peki kitap, diğer kitaplarındaki konular ne? Yine e, Çin kültürüyle... ...yine mi Çin kültüründen gelen konular... ...evet var işte köpek yılı vesaire gibi... ...hani e, konular var... E, ...ama o kitaplarla ilgili benim bilgim de... ...çok sınırlı şu anda yani... Onu ...sadece işte bu röportajlardan vesaireden... ...okuduğum kadarıyla biliyorum o yüzden çok fazla bir şey... ...söyleyemeyeceğim onlarla ilgili ama... E, Lee'nin işte bu... E, ...deneyimi çok önemli... ...ve bu kitap da o deneyimin... ...ürünlerinden bir tanesi... E, ...o yüzden kitapta hissediliyor... ...yani bütün o masallardaki... ...öykülerdeki işte... E, ...kullanılan cümleler... ...vesaireler yani Çin... ...kültürünü İngilizce... ...okuyor, İngilizce yazmış... ...yani Aha. Çin kültüründen edindiği... ...o birikimi e, İngilizce yazmış... E, ya yani mesela şöyle bir... E, ...hikaye var işte... Maceraları ilerliyor ilerliyor. Minli işte hedefine ulaşmak için her türlü engeli aşma azmiyle ve gerçekten başarıyor. Bu arada işte bir ejderha arkadaşı oluyor. Ee, i̇şte bir e, sarayın kapısındaki böyle aslanlar var. Yani hmm. Lamassular <gülüyor> vardır ya şeydeki onun gibi aslanlar, taştan aslanlar onlar mesela. Koruyucu aslanlar. Tabii onlar da canlı aslında filan. Yani böyle bir sürü onların başka bir hikayesi var. Her şeyin bir hikayesi her var şey, yani. Her şey evet hepsi bir şey ee, anlatmış. Mesela işte gidiyor kralı buluyor işte kentin muhafızı onun olduğunu zannediyor vesaire ve e, kralın elinde bir şey var nesilden nesile aktarılan bir şey ve kral onunla ilgili düşünüyor ve diyor ki sa yani sadece bağlı olduğun şeyleri kaybedersin hmm. demek ki bunu sana verirsem hmm. asla kaybetmiş olmayacağım yani müthiş keyifli bir şey çok güzel bir şey ve bu e, aslında şu anda e, bana göre dünyanın en büyük problemi yani tüketim toplumunun en büyük problemi bu. Yani bazı şeylere sahip olmadığımızı, bazı şeyleri kaybettiğimizi zannediyoruz Hı -hı. ve bu bağımlılıktan kaynaklanan Hı -hı. bir şey. Yani dünyayı yiyip bitiriyoruz ama bu şekilde. Yani ben o noktada çok çarpıcı buldum bu basit cümleyi. Sadece bağlandığın şeyi kaybedersin cümlesini. O yüzden çok etkilendim de. E, dolayısıyla kitap e, çok keyifli. Bir sürü öykünün içeri geçmesi. E, ya on. Bana kalırsa 8-9 yaşında çok meraklı bir çocuk da hani çünkü kitap biraz uzun ve az resimli bir Hı -hı. kitap. Hani o noktada yıldırıcı olabilir belki ama yani 238 sayfalık bir kitap. Ama bence yani 8-9 yaşındaki bir çocuk rahat rahat okur. Hatta benim önerim alın bu kitabı çocuğunuza okuyun. Yani, yani daha küçük yaş için Meraklaşan Zaten kısa kısa masallar ve onları bağlayan öykü parçalarından oluşuyor. Dolayısıyla bunları bölüm bölüm okuyarak çok daha küçük yaş gruplarına da kadar... Evet, aslında e, okunabilir sonuçta bu, bu, hakikaten masal bunlar bir yandan da yani bütün masal niteliklerini de taşıyorlar. Uh -huh. e, i̇llüstrasyonlar da bu arada içindeki illüstrasyonlar aslında Çin minyatürlerinin e, yorumlanmış hali uh -huh. diyelim. Yani Çin minyatüründe işte bu Çin bulutlarıdır e, vesaire bütün bunları e, görüyoruz. İşte o e, illüstrasyonun kenarındaki süsleme... Çerçeveler, onları çok da güzel, evet. görüyoruz. Ee, bunlar işte Greasley'nin e, yaptığı illüstrasyonlar, e, görsel olarak da dolayısıyla başka bir e, lezzet veriyor bize. Yani Çin e, kültürünün içinden gelen bir şey, e, yorumlanmış Çin kültürünün yorumlanmış bir hali ve çok keyifli. E, o yüzden bu kitabı e, şiddetle öneriyorum. Yani çok küçük yaş gruplarına kadar da okunabileceğini söylüyorum. Yani siz okursanız olur. Ee, dolayısıyla alın bu kitabı ve okuyun ee, Şimdi bu kitabı şarkımız çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimize armağan edeceğiz Altın kitaplardan çıktı Dağın ayla buluştuğu yer Graceline tarafından yazıldı ee, Şarkının anonsunu ve telefon numarasını Evet şarkı e, Miyazaki'nin e, Ponyo adlı filminden e, Telefon numaramız 0212 343 40 40 Tepeyi nasıl tsukatta betcha o yoku yoku ano Altın Kitaplardan Çıkan Dağın Ayla Buluştuğu Yer adlı kitabı Zeynep Özsoy kazandı. Yayından sonra iletişime geçeceğiz. Ee, sen ilk bölümde e, kitabını anlatırken çok şaşırdım. Çünkü bugün ilk defa ikimizde birbirimizden habersiz kitaplar getirdik. E, sen Çin'den bir öykü getirdin. Ben... Ta batıdan yani vahşi, hmm. bat, vahşi batı kadar değil ama işte Amerika'nın e, ortalarından bir öykü getirdim ve ikisinin e, içinde birbirine çok benzer şeyler var. A -a. Ee, <gülüyor> Nasılmış merak ettim. Yani tabii ki birebir aynısı değil ama çağrıştırdı. E, benim elimdeki kitap Treni Durdurun. Cerelden e, McCaffrey'nin tarafından yazılmış. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı bu kitap. E, Tülin Sadıkoğlu da Türkçe'ye çevirmiş. E, treni durdurun 19. yüzyılda Amerika'nın ortalarında e, işte Oklahoma he, eyaletinde yerleşime açılan bir bölgeye yerleşmeye giden bir grup insanın öyküsünü anlatıyor. Evet. İşte Amerikan hükümeti e, orada bir takım toprakları e, yerleşime açacağını duyuruyor. Tabii orada bir e, şahibeli bir durum da var aslında. Amerikan yerlilerinin toprakları hı hı. E, beyaz insanların e, kullanımını açılıyor. Onun iç, onunla ilgili kitabın içinde de böyle küçücük bir sorgulama da var aslında. Söylerim onu biraz sonra. Neyse sonuçta insanlar. ...daha iyi bir hayat sürebilmek için... ...işte varlarını yoklarını ortaya koyup... ...trene atlıyorlar. E bu arada bir... ...tren hattı yapılmış zaten. Yeni bir hat ve o hattın... ...üzerindeki noktalardan biri... ...Florence diye bir kasaba. E, Öykünün kahramanı... ...Sisi... E, ...Sisi Sisney diye bir kız çocuğu. <gülüyor> e, annesi babası işte... ...başka bir sürü insanla bir trene doluşmuşlar. En sonunda... ...Florence işte Florence'da inecekler... ...kalmasın diye... E, Anons edilince işte zaten ellerinde 3-5 parça eşyaları var fazla da bir şeyleri yok iniyorlar bir bakıyorlar hiçbir şey yok. Hepsi bu. fırınız <gülüyor> koca bir hiçlik. düz araç. Ama kasaba yani. E, olacak. <gülüyor> <gülüyor> Eli Kendi. kulağında. Evet e, işte Sisi ve ailesiyle birlikte başka bir sürü insan daha in, iniyor da. Ee, ve her türden insan var böyle çok eğlenceli kitabın başında zaten koskoca bir e, kitaptaki karakterler listesi var. Bir şey soracağım sen onları Red Redkitteki gibi Çinli aşçılar e, var mı mesela? Çinli aşçı yok ama Sven ve Lotte Magnusson diye İsveçli fırıncılar var. Oo tamam Mappet Show'u <gülüyor> hemen çağrıştırdı <Evet>. bana. <gülüyor> Benim de aklıma o geldi. E, ondan sonra Okaya Tunga var. E, yerinden edil yerlerinden edilmiş Ponca bilesini şefi. Hmm. O da orada yaşıyor. E, Monday Morning var. Pazartesi sabahı. <gülüyor> <gülüyor> Monday morning tekerlekçi sonradan kasabanın dizgicisi de oluyor gazetede çalışan. İşte ailesi özgür bırakılmış bir e, bir zamanlar işte ailesi köle olan e, zenci bir adam. O ha. da gelmiş e, kendi ailesi işte karısıyla çocuklarını daha sonra getirmek üzere Burada işte yerleşecek önce. Cumaya gönderme yani bir Bir yerde. tane mormon var. O da aslında Salt Lake City'e gitmeye çalışıyor ama parası Florence'a kadar yetmiş. Mormon Herman mıydı? Mormon Herman inançları gereği para kullanmıyor. O yüzden sürekli takası usul işte birilerine bir şey yapış, tabela yapıyor karşılığında iki tane yumurta alıyor falan gibi böyle bir hayat sürdü. O arada işte trenle işte bilet edinebilene kadar orada kalmak zorunda. İşte bir telgrafçı ve onun koskoca bir ailesi var. E, zamanında orada kendi kendine yerleşmiş çiftlik kurmuş bir adam ve iki oğlu var. Ama daha sonra o araziyi resmi olarak satın almış birisi çıkıyor geliyor. İkisi böyle kanlı bıçaklılar yani kanlı e, e, tabii yani. sürekli birbirlerine giriyorlar falan. E, çok fazla insan var ve her birinin öyküsü, e, her birinin karakteri çok güzel kitabın içinde e, okudukça şekilleniyor, canlanıyor. E, sadece şu karakterler sayfası bile hayli renkli zaten. Evet. Ee, i̇şte dediğim gibi Sisi ve ailesi ve diğer insanlar iniyorlar trenden bir boşluğun yokluğun ortasında ee, işte derme çatma yanlarında getirdikleri işte brandalarla çadırlar mıdırlar böyle uyduruk şeyler yapıyorlar or yerlerde yatıyorlar falan ve yavaş yavaş kasaba kurulmaya başlıyor. Yalnız e, daha onlar geldikten hemen sonra bir tane genç bir adam geliyor e, ve onlara arazileri satın almayı teklif ediyor. ...işte iyi bir para... işte ...10 dolar, 50 dolar falan... ...böyle komik paralar... ...tabii o zaman için çok büyük para bunlar... E, ...teklif ediyor... ...ve vermiyor insanlar ...yani biz buraya boşuna mı geldik? Evet yani, ben de anlamadım adamın derdi mi? İşte yani? daha yüksek para vereyim gidin... ...daha iyi yerlere gidin... ...onlar da diyorlar ki hayır işte burada bir istasyon da kurulacak... ...burası büyüyecek... ...insanlar gelip gidecek, ticaret artacak... ...biz burada e, iyi bir hayat süreceğiz... E, ...sonradan anlaşılıyor ki... E, ...bu gelen kişi... Bu e, tren şirketinin sahibinin oğluymuş ve e, anlaşılıyor ki tren şirketi e, rayların etrafındaki alanları parselleyerek yani ucuza alıp hmm. daha sonra değer kazanınca zengin olacaklar. Bunu da anlayınca işte e, planlar ortaya çıkıyor. Ve e, o, o adamın oğlunu kovuyorlar. Bir süre sonra tekrar gelişti. İşte yine mi geldim falan. Meğerse o da babasıyla kavga etmiş. Geliyor orada kendine bir yer satın alıyor <gülüyor> ve kasabalılarla mücadele etmeye başlıyor. E, yalnız e, asıl sorun bundan sonra başlıyor. Çünkü tren şirketinin sahibi o kadar kinci bir adam ki oğlu da bir de böyle bir şey yapınca. Bir dakika yanlış mı anladım? Kasabalılarla mı mücadele ediyor? Kasabalılarla birlikte mi? Birlikte. Ha, yani anladım. babasına karşı çıkıyor. Anladım. Ee, ve babası da bunun üzerine intikam alacak. Diyor ki tren Florence'da asla durmayacak. Oo. <gülüyor> yani orada trenin durmaması ve orada bir istasyonun olmaması demek... ...oranın Zaten. o yokluk bölgesi olarak kalması demek. Çünkü insanlar hep tren var diye oraya gelmişler. Ee, bundan sonra treni kasabada durdurmak için bir mücadele başlıyor. Yani asıl eğlence bundan sonra başlıyor. Çünkü, Çok keyifliymiş. E, i̇şte makinist bunlarla dalga geçiyor, orada gaza basıp gidiyor... Ee, yani bir sürü şey yapıyorlar işte trenin raylarına yağ sürüyorlar kaysın dursun diye işte alev alıyor o. Ondan sonra işte e, treni... Yani bir şeyi durdurmak için yağ sürüldüğünü de hiç duymamıştım yani. Çünkü ellerinde kalmış ve birtakım bir yağlar var bozulmuş onu da yerler. <gülüyor> ha bire kasaba komitesi toplanıyor garip garip planlar yapıyorlar işte treni, treni basıyorlar. Ya şey e, yasa dışı yollarla girip işte treni kaçırmaya kadar varıyor iş. Ee, bu arada kasabanın içinde bir sürü şey oluyor işte daha gelir gelmez o Magnusson'un karısı ölüyor. Orada işte e, amcasından marangoz bir genç adam gelmiş amcası cenaze levazomatçısıymış buna bir sürü tabut iyi kalite tabut bırakarak ölmüş. <gülüyor> Ama o da tabut işi yapmak istemiyor İşte <gülüyor> okulun sıralarını yapıyor ama Hepsi zaten kaplı böyle Amanın <gülüyor> i̇şte Magnus'un karısını gömüyorlar Magnus'un hemen gazeteye ilan veriyor Eş ilanı <gülüyor> ee, yeni birisiyle evlenmek istiyorum diye çünkü adam fırıncı hayatta kalmaya çalışıyor ve fırında ona yardım edecek, parası çalışacak birisine ihtiyacı var. <gülüyor> <acaba. gülüyor> o yüzden evleneyim diyor yani. İki tane işte biri çok iri yarı böyle kız, kızıl derili, e, meleze bir kadın geliyor, çok güzel. Bütün kasabanın erkekleri hayran kalıyor. Bir tane de ufak tefek kadın geliyor. Magnusson işte yarım yamalak İngilizcesiyle gelip karşılıyor onları. Ellerini tutuyor. Ondan sonra e, güzel olanı değil, diğer kadını seçiyor. Çünkü elleri serin, hamur yoğurmak için çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Diğer kadın da gelmiş oraya ve onun da parası yok. E, okula, bizim burada öğretmeni ihtiyacımız var. Siz bizim öğretmenimiz olun diyor. Ve dünyanın en komik öğretmeni ve en acayip dersleri var. bu sefer. Bütün çocuklar üçüncü sınıf ilan ediyor. Yani, Nasıl yani e, öyle? Hepiniz... Ortadan bir yerden başlayabilirsiniz hepiniz artık <gülüyor> üçüncü sınıfsınız siz diyor. Ve Aa, çok eğlenceliymiş ya bizim de tam ihtiyacımız olan eğitim sistemi. Evet mesela dersleri resim dersinde treni durdurmak için çeşitli fikirlerin resimlerini çiziyor çocuklar. <gülüyor> her şeyi evet. kullanıyorlar yani her olana. Bir çayır şahininin tüylerinin en iyi nasıl yolunacağını tartışıyorlar. İşte ee, tabii kızıl derili kökleri konuşmuş burada değil mi öğretmenim? Evet şimşek çakarken ağaç altında e, durulmaması, e, şapka şehrindeki madeni dolarlardan çizmelerin üzerindeki mahmuzlara kadar tepeden tırnağa dolaşıp böbrekten kömür gibi pişirebilir diyor böyle bir. Amanın. düşerse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bir sürü böyle şey. Ama okuma yazma öğretmiyor bu arada. E, <gülüyor> i̇şte yani... Florence Akademisi adı da buranın. <gülüyor> Ama dünyayı okumayı öğretmiş yani. Tam evet. tersine çok ciddi bir okuma öğretmiş. İşte çocukların kendi aralarında hayatı sorgulayışları falan. Yani tren, trenin durdurma işi öyle bir noktaya geliyor ki. Artık neredeyse kendi bütün o kasabadaki iyi niyetli insanların insanlıklarından çıkmak üzere. Yani o hale geliyorlar. Neyse ki çocuklar özellikle Sisi. ...çok sağduyulu bir çocuk... O ...diğerleri işte... ...neyse ki insanların bakış açısını değiştiriyor falan... ...en sonunda tatlıya bağlanıyor... ...süremiz çok azaldı ama... ...şeyi söylemek istiyorum... ...19. yüzyılda Oklahoma'da... ...Enit adlı bir kasabada... ...gerçekten böyle bir hareket... ...yürütülmüş... ...bunu da sonradan ha. öğrendim... ...kitabın başında Gerçek zaten... ...bir kökeni de var yani... Evet, evet. ...Enit Oklahoma'da treni durduran insanlar için... ...diye ithaf ha. etmiş yazar... Ee, bu kitapta anlatılan şeylerin çoğunu işte trene zarar vermek vermeye kadar götürülmüş şeyleri yapmışlar. Ee, en sonunda haklarını kazanmışlar ama. Ee, yazardan da bahsedebilmek isterdim ama süremiz azaldı. Ee, ee, ama bitti. mottosunu <gülüyor> söyleyeyim bildiğin şeyler hakkında değil bilmek öğrenmek istediklerin hakkında yaz diye bir Güzelmiş. mottosu varmış. Ee, gerçekten. O, o zamanda yaşamış gibi anlatmış çok keyifli bir roman Treni Durdurun. Ceraldin Maccafri'nin tarafından yazılmış. Ve İş Bankası yayınlarından çıkmış. Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. hoşça, hoşça kalın. kalın. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı